The whole darn human race. Emeğin gündemli programdan merhaba. Ben Mustafa Erhan. Bugün konumuz Murat Özver'i kendisiyle yazmış olduğu Türkiye İşçi Hukuku adlı iki ciltlik kitabı konuşacağız. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkürler Murat Bey. Ee, bu sizinle aslında yaptığım sanırım üçüncü ya da dördüncü program, bizim Kesinlikle. emeğin gündemi ne başladım süreçten bu yana. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, Türkiye İşçi Hukuku adlı kitap. E, bu kitabın fikri biraz üzerine yazanlar da okuduğunda aslında uzunca bir süreci kapsıyor yazılım süreci. Ee, nasıl ortaya çıktı? Bu kitabın fikri ve nasıl ilerledi o yazılım süreci. İsterseniz oradan başlayalım sonra içeriyle devam ederiz. Merhaba Mustafa Bey teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Daha sık da olmayı isterim doğrusu. Çünkü emeğin sesi anlamında ciddi bir sessizlik ortamında sizin bize ses vermeniz çok önemli. Çok önemli bir platform. Öncelikle ben teşekkür ederim. Tamam. Kitabın, e, evet, fikri anlamda aslında Bölük Pörçük yazdığımız, 37 yıldır ben hukukçuyum, e, bunun 35 yılı iş hukukuyla birlikte geçti. E, çok genç başlamıştım ve başladığım zaman şöyle düşünüyordum iş da benim işçi sınıfını çözmeyeceğim hukuki sorunu yoktur. Böyle bir özgüven ve böyle bir gençliğin idealizasyonu içerisinde... Sahaya girdik. Girer girmez ben bir yıl sonra demokrasi, değişim ve yasalar diye, tabii bu kitaba göre broşür olabilir. İşte 110 sayfalık falan bir e, kitap çıkardım. Kitabın özeti şuydu, bu yasalarla ben işçi sınıfının hiçbir sorunu çözemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun takip eden bir yıl sonra tabii sendikalar, e, kolektif iş hukuku bununla uğraştık, oraya sarıldık. Bir yıl sonra da bir kitap daha yazdım. Demokrasi, Değişim ve Sendikalar diye. Bu sendikalarla da biz bu sorunları çözemiyoruz noktasına geldim. <gülüyor> e, 1994 e, ekonomik krizi bu anlamda çok ciddi bir kırılma noktası oldu. Benim kişisel hayatımda da çok ciddi bir kırılma noktası oldu. 94 krizinde kamu işçilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan son dilim ücret zamlarını... Dönemin Tansürçiler Hükümeti sıfır zamla altı ay süreyle tek taraflı bir kararla e, öteleme kararı aldı. E, buna karşı da özellikle toplu sözleşme düzenine çok ciddi bir saldırıydı. Çalıştığım sendika e, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında yaklaşık 11 ilde 7 bin küsur davalar açtık. O davalarda toplu sözleşme özelliğini ve işçilerin haklarına dokunulamayacağını söyledik. Üstelik de çok ciddi bir şekilde kaynak transferinin, sermayeye kaynak transferinin yaşadığı bir dönem. Yani işte faizler aracılığıyla, teşvikler aracılığıyla. Ee, ne yazık ki o davalarda yerel mahkemelerde kazanmamıza rağmen e, Yargıtay'da, e, Yargıtay'daki Yargıtay üyelerinin bir toplantıda dile getirdikleri gerekçeyle söyleyeyim. Sosyal siyaset mülahazalarıyla, memleket batar korkusuyla bizim dosyalarımız bozuldu. Mahkemeler direndi, hukuk genel kuruluna gitti. Hukuk genel kurulunda da bir sürü hukuka aykırı müdahaleler oldu. Bu müdahalelere birebir tanık olduk, izledik. Ee, benim 1989'da galiba kendime verdiğim bir söz vardı. Bu solcu kimliğimle ilgili. Solcuların genellikle sosyal kimliklerini önemsemedikleri, küçümsedikleri ve sosyal kimliğin gereğini yerine getirmektense işte bir komünist üst kimliğin peşinde idealize edilmiş bir kimliğin peşinde koştuklarını, bunun da depolitizasyon olduğunu kendimce Düşünüp bunu da yazmıştım ve kendi kendime verdiğim söz de şuydu: Ben bu ülkede dürüst namuslu bir hukukçu olarak yaşamaya çalışacağım. Sistem buna engel olursa da o zaman gücümün yettiği, aklımın yettiği oranda o sistemde kendi içerisinde mücadelesini sürdüreceğim, teşhir edeceğim ee, ve eğer bu bir politik hatla dönüşürse de o politikayı yapanların sonunu ben onun bir öznesi, hatta bir nesnesi olacağım, öznesi demek yanlış oldu. Böyle de bir kararım vardı. Bunun üzerine ilk tepkim ben bu avukatlığı bu şekilde yapmam şeklinde oldu. Hatta işte yer aradım, Sera açacaktım, bilmem, salatalık yetiştirecektim. E, o arada da e, bir değerli meslek büyüğümüz kültürlü hıyarlar yetiştirecekmiş bizim olan falan diye böyle espri suhlan oldu. Ben bir Türk köfürname küfür, olan işçiler ve bir hukuk devleti masalı diye bir kitap yazdım ve bu süreci kendimce teşhir ettim. Hem sendikaları, hem yargı sürecinde yaşanılanları, hem yargıya yapılan siyasi müdahaleleri, bunların tamamını kendini arayanlar ülkesinde işçiler ve bir hukuk devleti masalı diye kitaplaştırdım ve görevimi yaptım düşüncesindeydim. Oradan hemen sonrasında biraz geniş alıyorum ama e, hızla evet. toparlayacağım. E, <gülüyor> Bursa'daki bir toplantıda yine bir MES temsilcisiyle yaptığımız polemikten sonra değerli hocam Metin Kutal çağırdı beni. Dedi ki yok olmuyor böyle. Sen geleceksin olayın akademik yanıyla dolayılaşacaksın. E, bizde yüksek lisans yapacaksın. İstanbul Üniversitesi İlk Zahat Fakültesi Çalışma Ekonomisi. E, gerekirse de doktora yapacaksın. Böyle olmuyor bu işler dedi. Ben biraz da böyle hapsam e, ne olacak der gibi e, girdim o işe, yüksek sınavlara girdim, derslere başladım ve bir anda ciddi bir panik yaşadım. Ki, yok, biz bu sosyal kimliğin gereklerini yerine getirmiyoruz. Yaptığımız işin tarihsel gelişimini bilmiyoruz, dilini bilmiyoruz, kavramları yeterince tanımamışız. Bir sol jargonla işte sömürü ilişkilerini izah ediyoruz ki çok önemli. Kapitalizmin temel mantığını da kavramışız, bu da tamam. Ama o kapitalizmin Türkiye özelinde gelişimiyle iş hukuku arasındaki inanılmaz bir paralellik, tarihsel bir örtüşmeye tanık olduğunda resmen bir panik yapışadım. Ben bu işi hiç bilmeden bunu yapıyormuşum diye düşündüm. Ve Tekim hoca, ve bir hukuk devleti masalının konusunu oluşturan o dava sürecini yüksek lisans tezi olarak belirledi. Ve biz oturduk ekonomik kriz koşulunda toplu sözleşme özellikliği ve sözleşmenin değişen durum ve koşullara uyarlanması diye bir tez çıkardık. O tez de benim için çok önemli oldu. Yani işin tarihsel boyutu içerisinde ele alınması, hukukun güçler ilişkileri içerisinde nasıl somutlandığı ve bunun çalışma hayatında çok net gözle görülür bir hale bürünmüş olduğunu, birebir tanıklığını yapmış olduk. Bu başka bir yona doğru evrimleşmeye başladı. Daha çok edemik boyutuyla, işin tarihsel boyutuyla, okuma boyutlarıyla geçti, tartışmalarla geçti. E, i̇şçi eğitimlerinde bunun ne kadar önemli olduğunu, örneğin iş hukukunun aslında doğurduğu andan itibaren adın işçi hukuku olduğunu öğrendik. E, Akın Sokullu rahmetli abimiz vardı İstanbul Barosu'nda. Onlarla birlikte İstanbul Varosu Çalışma Okulu Komisyonu sürecinde yer aldık. Ve paneller, sempozyumlar yapmaya başladık ile birlikte. Oralara tebliğ hazırlarken Akın abinin söylediği bir şey, o da çok etkili olmuştur. Dedi ki Fransızlar derlermiş ki hiçbir şey bilmediğin konuda kitap yaz, çok iyi bildiğin konuda konuş. Ve o, o laf üzerine ben sosyal güvenlik kitabını yazdım bana tebliği sundurduğunda. <gülüyor> Ee, yazarak hem öğrendiğinizi hem dolduğunuzu hem müthiş bir e, macera olduğunu keşfettik. E, bu işte Adaletin iş Yüzü köşesinde, değişik yerlerde, sendika dergilerinde çalışma böyle toplumu çıkardık ki 20 yıldır çıkıyor. İfade edilirken bir süre sonra e, süreç çok kötü bir e, aşamaya geldi. İşçisiz iş hukuku diye adlandırdığım bir süreç başladı. Çok canımızı yakan bir süreç. Kazandığımız davalarda bile Sonuçta işçi çalışırken elde edeceği bir yararla aynı yararı dava açıp kazandığında eline geçtiğini mukayese ettiğimizde yüzde otuz ile yüzde altmış arasında kazandığı davada bile kaybettiği bir hukuk pratiğinin aktörleri haline geldik. Halinde öyleyiz. Buna yönelik bir itiraz olayı bu ölçüde yani. ele, ele almak, şu hukukun yeniden işçi hukuku olarak hem adlandırılması ki çok önemli bir olduğunu düşünüyorum bunun hem de koruma hukuku anlamında yeniden var edilmesi gerektiğine yönelik ciddi bir e, ideolojik mi dersiniz artık? E, teorik bazda da olsa bir mücadele yani sadece mahkeme salonları, sadece adliye koridorları, paneller, sempozyumlar değil buna yönelik bir şey kafamızda canlandı. Ama e, biraz önce konuştuğumuz gibi hayatın bir kaotik yanı var. Bir türlü fırsat vermiyordu. Değerli dostum Aziz Çelik bunu alay konusu yapmaya başlamıştı. Murat Özver'in yazılmayan <gülüyor> kitabın <işte> 200. sayfasındaki <gülüyor> benim bir saptamamı kullanırken dahi böyle referanslar vererek kullanmaya başladı. Sonuçta öyle bir noktaya geldi ki yani artık yazılması gerekiyordu. Dediğim gibi yazmak aynı zamanda inanılmaz bir öğrenme süreci. Bu benim ilk kitabım değil. Daha önce yazdığım toplam 12'ye yakın kitap vardı. Girdiğimde yine o tarihsel süreçten girince böyle şoklar yaşayarak ya Allah Allah inanılmaz yani. Bugün kullandığımız örneğin bir kıdem tazminatının geçirdiği evrimle Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını hatta demografik yapısındaki değişimi kıdem tazminatının değişimiyle paralel izlenir olduğunu görünce inanılmaz şaşırdım işte. Diyelim ki 50'li yıllara kadar kıdem tazminatı her durumda işçiye ödenen bir tazminatken, bir ücretken 5 yılında dolduran herkese çünkü orada işçileri fabrikada tutmak sanayinin yeni yeni canlanan sanayinin gereksinim duyduğu iş gücünü fabrikalarda tutabilmek için bir anlamda işçinin ücretinin bir kısmını el konulmuş olduğunu ve bunun ücret olduğu için her durumda ödendiğini gördük ama aynı ödemenin 1950'li yıllardan itibaren göçle, vesel göçün başlaması, işgücü piyasasında, işsizlerin çoğalmasıyla birlikte kıdem tazminatının da her durumda ödenmesi gereken bir ödeme olmaktan çıktığını, hatta işverenler açısından bir yük haline görüldüğünü ve... Bunu nasıl bir sınırlandırma sürecine girdik? Yani Türkiye'nin demografik yapısı, iş hukukundaki bir kıdem tazminatı gibi temel bir kurumu bu kadar derinden etkiliyor ve yönlendiriyorsa o zaman iş hukukunu anlayabilmek için işin tarihsel boyutuna da girmek gerekiyor diye düşündük. Ve o giriş tabii korkutuyor insanı. Çünkü iş hukuku çoklu bir disiplin ve sonuçta siz de bir alanda uzmanlaşmışsınız. E, Emek tarihi başlı başına çetrefilli bir konu. Allah'tan bu alanda çok ciddi yapılmış çalışmalar var Türkiye'de. Bilinmiyorlar, bir köşede kalmışlar ama gerçekten çok ciddi. İsterseniz bunu da hemen analım. Mesut Gülmez, evet. Ahmet Makal, Şehmus Güzel gibi iğneyle kuyu kazarak Türkiye'de iş hukukunun hatta sosyal politikanın gelişimine inanılmaz bir şekilde ışık tutmuş değerli hocalarımız var. Onların çalışmaları bize ...örnek oldu. Onların... ...ulaşmakta zorlandıkları şeyler... ...teknolojinin de verdiği olanaklarla... ...artık ulaşılabilir oldu. Onların... ...meclise gidip resmi gazeteden satır satır... ...yazdıklarını şimdi oturduğunuz yerde... ...meclis tutanaklarına erişebilmenin... ...avantajıyla bir sürü şey yapabiliyor... ...olduğunuz görünüyor. Tüm bunlar üzerinden... ...yola çıktık. Ve çok ciddi bir... E, ...tarihsel bölümde özellikle... ...Makal beyaz Çelik arkadaşımızın... ...desteğiyle daldık de çıktık. Aslında bu kitabın... ...bir tek e, cümleyle... ...özeti varsa işçisiz iş hukukuna itiraz çabasıydı. Evet. Böyle çıktık ve itirazımızı da dillendirmeye çalıştık. Öncelikle elinize eminize sağlık diyelim. Ee, gerçekten tarihsel boyutuyla da ele alan e, ciddi bir çalışma. Peki e, işçilerin kendisi bu kitaptan e, hangi açılardan faydalanabilir? E, yoksa biraz daha e, bu işle profesyonel ilgilenmenin, sendikaların vesaire, e, örgütlenmelerin mi daha ziyade kullanabileceği bir kitap? Ne düşünüyorsunuz? Önce bir kitabın e, bir şeyi görünür kılma çabası var. Görünür kılmaya çalıştığımız çaba da şu diyorum ya, işçisiz iş hukuk. İş hukuku var evet. ama bu işçilere hiçbir yarar getirmiyor. Hangi işçilere yarar getirmiyor? Çalışan işçilere hiçbir yararı yok. Bunu daha net söylemek gerekirse Türkiye'de işçiler çalışırken hakları ellerinden alındığında alınan bu haklarını dava yoluyla arayamıyor. Ancak işten atıldıktan sonra dava açıp bir takım haklarını arayabiliyorlar. Oysa iş hukukunun iddiası ne? İşverenin yönetim hakkını sınırlandırarak çalışma hayatında işçilerin temel haklarının korunduğu asgari sınırların belirlendiği bir ortam yaratmak. Hem işçi sağlığı iş güvenliği açısından hem ücretleri açısından hem çalışma süreleri açısından asgari bir sınır getiriyor. Ve bu kanun diyor ki bunun altına gidemezsin. Örneğin haftalık çalışma süresini 45 saatin üzerinde belirleyemezsin diyor. Şimdi bakın üniversite mezunu. E, yıllardır olan da bir arkadaşıma diyorum ki fazla çalışman var mı? Yok diyor. E, Nasıl çalışıyorsun diyorum saatleri sorduğum zaman haftada 53 saat çalışıyor. E var diyorum yok diyor. Bizim sektörde haftalık çalışma süresi 50 yüz ay. <gülüyor> <Evet>. Şimdi bakın <gülüyor> yani sizin sektör ne? İşte reklam sektörü. Daha çarpıcı bir olay. Oyuncular sendikasının bir toplantısındayız. İşte yapımcılar var, oyuncular var. Ve çalışma bakanlığı müfettişleri de var. Yani sosyal ortakların olduğu bir yerde Yapımcıları temsilen birisi çıktı dedi ki biz çok ciddi iyileştirmeler yaptık günlük çalışma sürelerini 16 saate kadar düşürdük dedi. Şimdi bu fetişler falan herkes birbirine baktı. Şimdi adam övünüyor 16 saate kadar düşürdük diyor ama bugün yürürlükte olan hukuka göre fazla çalışmalar dahil günlük çalışma süresi 11 saate aşamaz. Ama hiç kimsenin taktığı ya da bu yasalara uyduğu yok. Şimdi öncelikle bunu bir göstermek istedik çünkü bu kimsenin uymadığı kanunları. Son 1980'den beri yani 40 senedir işveren canahı bu kanunlar katı, bu kanunlar elimizi kolumuzu bağlıyor, bu kanunlar sosyal maliyet getiriyor. Ne kadar koruma o kadar işsizlik demektir. Gerçek anlamda koruma işçinin verimliliği üzerinden ve işveren açısından kendisini vazgeçilmez kılması üzerinden yapılır. İşletmeyi korumadan işçiyi koruyamayız gibi inanılmaz bir... Hakimiyet kurdular bu kavramlar üzerinde ve bir esteklik dayatması yaptılar. Öncelikle bunun sosyal gerçeklikle bağdaşmadığını ortaya net somut olgular üzerinden koymak gerekiyordu. Bu olguları araştırdığımızda her şeyden önce devletin bunu çok iyi bildiğini gördüm. Çok şaşırdım. İşte i̇ş mahkemeleri kanunu çıkartırken devlet diyor ki 1937'de yürürlüğe girmiş bir iş kanunumuz var ama buna ne işçiler haberdar, ne işverenler buna uyuyor. O zaman bu kanunu uygulanabilir hale getirmek için bir takım önlemler almamız gerekir diyor. Meclis tutanaklarında gördük. Bunun için işte işçilerin açtıkları davaları yargıdan muaf tutuyor vesaire. Niye 1950'de ne oldu aklı başına geldi dediğiniz zaman bir başka sosyal gerçeklik çıkıyor karşınıza. 1950'lerde artık sendikalar işçiler içerisinde rağbet görmeye başlamış. kolektif iş hukuku kendi kontrolleri dışında, devletin kontrolü dışında gelişmesin diye bireysel iş hukuku alanında korumayı güçlendirmek için adımlar attığını görüyoruz. Yani Bunları tesadüf olarak açıklayamıyorum ben. Şimdi bir süre geçiyor. Bakın 10 yıl geçiyor. Aynı devlet yani işçi davalarına harç alınmaması gerektiğini söyleyen devlet... ...1964'te harçlar yasasını çıkartıyor. Artık model biraz daha farklı şey Yavaş yavaş sendikal örgütlenmeler başlamış. Bu örgütlenmeler içerisinde özellikle hak grevi tanınmış. 1961 anayasasının getirdiği şeylerle. İşçiler sahada artık. Çok ciddi anlamda sahadalar. İşte Saraçhan'ı mitingini gerçekleştirmişler. kızda örgütlenmeye başlamış. Özel sektörde sendikalar var... Ve birdenbire harçlar kanununda bir değişiklik yapılıyor ve deniliyor ki asgari ücret tutarı kadar olandan harç alalım ondan sonra almayalım. Bakın sadece bir harç üzerinden Türkiye'nin sınıfsal gelişimini iz izlemek mümkün hale geliyor. Şimdi bu 1960'larda olan bu şey 1980'e geldiğimizde başka bir ekonomi politikası gündeme geliyor ve bu iş hukukunun üzerine o kadar bastırıyor ki. 12 Eylül 1980'de askerler darbe yapıyorlar. Bu darbeden bakın 45 gün sonra çıkardıkları Üçnoğlu bildirgeyle gidem Tazminatı'na tavan sınır getiriyorlar. Yani iç savaşı durdurmak için gelmişti. Bu kadar acil olan neyi? Bakın 45 gün var arada. Bir başka bir şey daha getiriyorlar. Milli Güvenlik Kurulu tanıklarında var. Genel Sekreter Haydar Saltık tasar yönlerinde soruyor bakanlık temsilcisine. Nereden çıktı şimdi iş mahkemeleri kanunu? Niye getirdiniz bunu? Efendim diyor bakanlık temsilcisi, işverenler dava açarken harç yatırıyorlar, işçiler yatırmıyor. Bu eşitlik prensibine aykırıdır. Tükenen evren dönüyor, doğru söylüyor. Kaldıralım, işçiler bir anda harçtan muafiyeti tarih oluyor. Bakın daha 12 Eylül'ün 45. günde. Bunun bugünkü anlamı şu. Bugün yani şu 11 Ocak, bugün 11 Ocak mı? 12 Ocak 12. 2024 tarihinde dava açmak isteyen ve diyelim ki 1000 liralık bir alacağı için dava açmak isteyen bir işçi... Bu davasının 10 lirası dahi reddedildiğinde ortalama 30 bin liralık bir riski göz almadan dava açamıyor. 17.900 lira karşı taraf vekalet ücreti, mahkeme harçları, yargılama giderleri kaç lira açarsanız için bunun maktusu var. Ve sadece bakın bu eşitlik prensi nedeniyle 30 bin lira. Şimdi 10 bin lira kıdem tazimatı olan bir işçi 30 bin lirayı riski alıp da davayı açabilir mi? Ki pesikten sonra dahi. Çalışırken zaten açamıyor. Fesik'ten sonra bile açamıyor. Bakın bir tek harç ve kıdem tazminatı üzerinden Türkiye'deki e, sosyolojik gelişmeyi birebir takip etmenin mümkün olduğunu gördük. Dolayısıyla öncelikle bunu bir gösterebilmek, o öldü bitti denilen sınıfsal bakış açısının aslında hayatın içerisinde çok canlı bir şekilde gittiğini ve bunun yasalar aracılığıyla da net tercihlerle kendini gösterdiğini ortaya koyun. Bu bir. İkincisi tabi bununla yetinmemek lazım. bununla yetinmemek lazım. Her hukuk kuralı gibi iş hukuku da yorumlarla, iştahatlarla şekil bürüyor, ete kemiğe bürünüyor. İşte bu yorumlar yapılırken işçisiz iş hukukunun nasıl işçiler aleyhine ete kemiğe büründürülmüş olduğunu gördü. Örneğin fazla çalışma, fazla çalışma esas ücret. Nedir bu ücret? Çıplak ücret, böyle bir yargıtay kararı gidiyor. Neden bu çıplak ücret kardeşim? Adam normal ücret diyor ama bak bu normal ücretin tarifi bu değil gibi örneğin. E başka ne gördük örneğin kıdem tazminatına esas kıdem süresi hesaplanırken yargıtayın bir iştihata nedeniyle fiili çalışmalar esas alınıyor. Allah Allah yok yani böyle bir kural yok. Bu aksine de yorumlanabilir dedik. İhbar tazminatından 2018 yılına kadar yasa olmadan vergi kesilemez gibi bir temel kural olmasına göre ihbar tazminatından takır takır vergi kesilmiş bu ülkede. Az değil yani yüzde on beşten başlıyor bu vergi dilimde. Dolayısıyla var olan, yetersiz olan, beğenmediğimiz iş hukuku kurallarının da eee yoluyla, yargı pratiği yoluyla işçiler aleyhine şekillendirildiğini kamuoyunda ise tam bir algının aksi bir algının olduğunu gördük. İşçiler açtıkları her davaları kazanıyorlar. iş mahkemeleri sürekli işçi lehine yorum yapıyor. Yok abi işçi lehine yorum falan yapılmıyor. Bizzat bu maddeler yorumlanması gerektiği şekilde bu benim öznel yorumlama şekillerim de değil, onu da koydum. Bir hukuk normu nasıl yorumlanır? Yorum ilkeleri nelerdir? Lafsi yorum, sosyolojik yorum vesaire kitabımızda bunlara da yer verdik. Bu yorumlar üzerinden hangi sonuca ulaşmak gerekir? Bunları da somut olarak söyledik. Ve sık yapılan işte kanun şunu diyor, yargıtayı da böyle diyor. Diyen bu ikilem ki çok önemli. Kanun ne diyorsa tabii ki bir iş kitabında olmalı. Yargıtay ne diyorsa o da olmalı. Ama bunun yanında denilmesi gereken, asıl savunulması gereken mahkemelerde kişinin hakkını maksimum bir şekilde savunacak şekilde onlarının nasıl yorumlamak gerektiğinden de naizane örneklerini vermeye çalıştık. Bir diğer özelliği de bu. Evet. Bu açıdan baktığımızda işçilerin de işine yarayacak bir kitap, sendikacıların da işine yarayacak bir kitap, avukatların da işine yarayacak bir kitap. Çünkü e, zaten hacminden de belli oluyor. Sadece tarihsel bölüm değil. E, işçi kimdirden başlayıp e, iş yargılamasına kadar hemen hemen tüm konulara kimisine daha derinlikli, kimisine daha şey tabii hacimde sınırlıyor yarın yazsam en az 4 bölüm daha eklerim diye düşünüyorum. <gülüyor> yani bir eser çıkarmaya çalıştık. Ee, peki aslında son e, 4 dakikamıza da girdik. E, kitaba dair yazılanlara okurken e, farklı emek verenler olduğunu da gördüm. E, i̇sterseniz biraz bunlardan bahsedebiliriz. Bir de son olarak kitap e, Cerenler Vakfı'ndan çıktı. E, bu vakıf nedir? Ne yapar isterseniz gelirleri de oraya gidecek. Bundan da bahsederek kapatalım konuyu. Şimdi kitabın başında söylemiştim. Çoklu disiplinle ilgili bir şey yazıyorsanız korkuyorsunuz. Korkmakta da haklıyım. Yani hata yapabilirsiniz. Yanlış bir kavram kullanabilirsiniz. Örneğin şimdi dün akşam Mesut Hoca söyledi. Bazı Fransızca kavramlarda harf eksiklikleri var. Keşke bana gönderseydin dedi. Yani eksiksiz bir şey yazmak mümkün değil. O nedenle de yardım almadan olmayacaktı. Ve bu konuda minnettar olduğum kişiler var. Her şeyden önce Ahmet Makal Hoca emek tarihçisi olarak birinci bölümü büyük bir titizlikle inceledi. Çok ciddi önerileri ve katkıları oldu. Kitabın tamamını Bundan sonrakiler tamamını okudular. Aziz Çelik okudu, değerlendirdi, eleştirilerinde bulundu Profesör Doktor Aziz Çelik ve dedik ki değişik hukukcular okusun, bir işveren hukukçusu da bunu okusun. Necmi arkadaşımız hem okudu hem o kitaptaki şiirlerin e, ulaşılmasında çok ciddi katkılar oldu. Bir Sendika hukukcusu Hacer Eşitken arkadaşımız o okudu. Bir e, Sendika hukukcusu e, perspektifinden baktığı, nerede kolektif iş hukukuyla teması olması gerekir yönüne katkı sundu. Bir sendika uzmanı ki çok demli, deneyimli sendika uzmanı Erkan Arslan arkadaşımız okudu. Ve bu işin matematiği yani hukuk metodolojisi açısından cezacıların ben ona çok güvenirim hukuk metodolojilerine ve çok iyi bir cezacı arkadaşım Ahmet Akkuç arkadaşım da ceza hukukçusu olarak okudu. Her biri bir tuğla koydu ya da bir tuğlayı devirdi. ve çok, çok ciddi katkıları oldu. Sonra yaklaşık dört e, ay kitaba kitabın editörü Aliye Uçar Dere arkadaşımız satır satır okudu. Ve e, şunu da itiraf edeyim ki ona kalsa bir dört ay daha okuması gerekiyordu. Benim acilaciliğim yüzünden çıktı bir takım hataları varsa evet benim acilaciliğim. Çünkü artık bekleyemiyordum e, kitapta ve e, millettarım çok ciddi katkılar oldu. Cerenler vakfı bizim kaybettiğimiz Emine Ceren Özürlek kızımızın e, dünya görüşüne, olaylara bakışına uygun bir e, varoluş çabasının arayışı içerisinde çıktı. Yaklaşık 35 yaklaşık değil, 35 öğrencimiz var. Bu 35 öğrenci Türkiye'de başarı sıralamasında ilk 10.000'e 10 giren. Hiçbirisi referans üzerinden belirlemediğimiz başvurular ve somut belgeler üzerinde belirlediğimiz e, üniversitede e, çok zor olanaklarla ki aileye giren gelirler ortalama 10 bin lira civarında e, bir grupla biz yola çıktık. İşte ön, geçen yıl 1500 lira burs verdik. Bu sene 2500 lira burs veriyoruz. E, ve bu vakıf ister istemez tabii dayanışmalarla ve şöylerle yönüyor ve kitabın tüm gelirlerini ki benim ücretli satılan tek kitabım oldu bu, tüm gelirlerini de vakfa bağışladık. Birinci baskı bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Türk İş Başkanı olmak üzere Sayın Ergin Atalay'ın çok ciddi bir kitabın sendikal alana yayılmasında büyük katkıları oldu. Kitabı alan tüm sendikalara teşekkür ediyorum. Vakfada çok ciddi bir katkısı oldu birinci baskı ile birlikte. Şunu söyleyeyim, bir yılı öğrencilerimizin bir yılını finanse etti birinci baskısı. Önümüzdeki hafta ikinci baskı geliyor. Dileriz bu kadar da bir katkı devam eder diye umut ediyoruz. Sağ olsunlar, minnettarız. Umarım evet. e, onların kıymetlendirdiği kadar çalışma hayatında da bir nebse olsun bir alan açan bir eser de çıkmıştır. Yani hem çalışma hayatına hem vakfa e, biz 35'te de kalmak istemiyoruz. E, gücümüz yeterse 50 60 yüze çıkmak, miktarı arttırmak. Çünkü biliyorsunuz ekonomik koşullarda 2500 lira çok önemli bir şey değil. Ama bizim vakfımızın gideri sıfır olduğu gibi. Ümmüyle herkes gönüllülük ekseninde çalıştığı için gidiyor ve karınca kararınca bu tutarı da arttırmaya çalışacağız. E, vakfı yaşatmaya çalışacağız. Vakfın tanınırlığını da bu vesileyle arttırmaya çalışacağız. E, daha e, üç yıllık, üçüncü yılını yaşayan bir vakfız. Bizim açımızdan temel sloganımız şu, burs alma koşullarını hak eden her bir öğrencimiz için bu bir lütuf değildir. Bu onlar açısından bir haktır, bizim için bir görevdir. Bize karşı haklarını kullandıkları için hiçbir yükümlülükleri yok, maddi ya da manevi hiçbir yükümlülükleri yok. Tek temasımız işte bursun ulaşmasında bir sorun çıkarsa kuruyoruz. Bir de deprem bölgesinde 12 öğrencimiz vardı, onları arayıp durumlarını öğrenmenin dışında... Hiçbir irtibatla kurmuyoruz ki yanlış anlaşılmasınlar diye. ilanlarımızda gidiyoruz. Her şeyimiz ortada açık. İşte küçücük dereceliklerden olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özeti bu. Evet. Biz de hem kitabı hem de ev vakfın kendisine ve faaliyetlerini duyurmuş olalım. Ve kendilerinin katkılarında beklediğimizi buradan söyleyelim. Katıldığınız için tekrar teşekkürler. Umarım önümüzdeki çalışmalarda gayet üretken bir e, hatta ilerliyorsunuz. Tekrar bir araya gelebiliriz. Tekrar Çok, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Cerenler Vakfı Ork TR'den hem kitap konusunda bilgi edinebilirler dinleyicilerimiz. Hem orada dilerlerse tabii destek olup butonu var. Oradan katkılarını da sunabilirler. Bu vesileyle ben de ederim. söylemiş olayım. Biraz <gülüyor> fırsatçılık gibi oldu ama. <gülüyor> Yok estağfurullah. Aynı zamanda siz öğrenciler için hak ben de aslında bizler için görevliyim bu konuda. Teşekkürler.